1393, numaralı konu, ilmin tebliğ edilmesi hakkında Huzeyfe'nin sözü, evet, Huzeyfe, şu ilim bize yüklendi, biz onunla amel etmesek bile, size aktarmak mecburiyetindeyiz, dedi.